rızların izinde hazırlayan mutlu doğan seslendiren Mustafa Aygün Ebu Musa el Eş'ari radıyallahu anh Ebu Musa Abdullah bin Kays bin Süleym el-Eş'ari radiyallahu anh Yemen'in Zebit şehrinde oturan, ahlak ve meziyetleri Allah Resulü tarafından övülen Eş'ar kabilesine mensup bir sahabiydi. Annesi Zabiye binti ve Medine'ye hicret edip orada vefat eden sahabenin arasında yer alıyordu. Allah Resulü'nün halkı İslam'a davet ettiği duyurunca, Ebu Musa ile iki ağabeyinin de aralarında bulunduğu 50 kişilik bir heyet onun yanına gitmek üzere bir gemiye bindi. Fakat bindikleri gemi kötü hava şartları yüzünden Habeşistan'a sürüklendi. Heyet mensupları Cafer bin Ebu Talip ve arkadaşlarının orada bulunduğunu öğrenince bir süre Habeşistan'da kaldılar. Hicretin 7. senesinde Hayber'in fethi sırasında Habeşistan'daki Müslümanlarla birlikte Medine'ye döndüler ve Allah Resulü'nün Hayber'de olduğunu öğrenince oraya gittiler. Ele geçen ganimetten kendilerine pay veren Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hem Habeşistan'a hem de Medine'ye hicret etmeleri sebebiyle iki hicret sevabı aldıklarını söyleyerek kendilerini tebrik etti. Ebu Musa Hayber'in fethinden sonra yapılan gazve ve seriyelere de katıldı. Huneyn gazvesinde bozguna uğrayan düşman askerlerini takip etmekle görevlendirilen amcası Ebu Amir el-Eşari kumandasındaki birlikte Ebu Musa da bulunuyordu. Ebu Amir radıyallahu anh şehit düşerken kumandayı kendisine bıraktı. Birlik Medine'ye dönünce Rasul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem her iki kumandana da dua etti. Allah Resulü, Ebu Musa'yı veda haccından önce Yemen'in Musebit, Aden, Mehrib ve sahil taraflarının zekatını toplamakla görevlendirdi. Hazreti Ebu Bekir'in halifeliği döneminde de orada kalan Ebu Musa, Ridde olaylarında Esfet el-Ansi ile mücadele etti. Daha sonra Medine'ye dönerek Suriye fetihlerine katıldı. Ebu Musa el-Eşari radiyallahu anh, askeri görevlerinin yanı sıra idari görevler de üstlendi. Hz. Ömer radıyallahu an hicretin 17. senesinde onu Mughire bin Şube'den boşalan Basra valiliği ve kadılığına tayin etti. Bu görevlerinin yanı sıra Basralılara Kur'an öğretti. Valiliği esnasında Nusaybin, Dinever, Kum, Kaşan gibi birçok şehrin fethinde önemli hizmetler ifa etti. Ahvaz ve İsfahan'ı fethetti. Tüster'de İran ordusunu kuşatarak Hürmüz esir aldı ve halife'ye gönderdi. Basra valiliğinde başarılı olması üzerine Hazreti Ömer radıyallahu an Ammar bin Yasir'den boşalan Küfe valiliği görevini de Ebu Musa el-Eşari'ye verdi. Ebu Musa radıyallahu an Hazreti Osman radıyallahu an devrinde de Basra ve Küfe valiliği yaptı. Hz. Ömer radıyallahu anh'ın hilafeti sırasında hicri tahvimin tespitinde önemli rol oynamıştı. Ebu Musa, bize tarihsiz mektuplar gönderiyorsunuz diye Hz. Ömer radıyallahu anh'u uyarmış, halifede bir şura toplayarak hicreti tarih başlangıcı olarak kabul etmişti. Hz. Ömer'in yargılama hukukuyla ilgili olarak Ebu Musa'ya gönderdiği mektup İslam hukuk tarihinde önemli bir yere sahiptir. Hz. Ömer söz konusu mektupta kazanın muhkem bir fariza ve uyulan bir sünnet olduğunu belirttikten sonra kadının tarafsızlığı, tarafların delil getirme yükümlülüğü, barışma, hakimin hatalı karardan dönmesi gibi yargılama hukukunun temel meselelerine temas etmekteydi. Ayrıca Hz. Ömer radıyallahu an Ebu Musa'ya yazdığı mektubunda kitap ve sünnette bulunmayan hususlarda kıyasa başvurulması, yalancılığı, sabit olmadıkça bütün Müslümanların dürüst birer şahit sayılması gibi meseleler üzerinde durmaktaydı. Hicretin 29. yılında valilikten azredilmesi üzerine Ebu Musa, Kufede bazen sayıları 300'ü bulan öğrencilerine Kur'an ve fıkıh öğretmeye devam etti. Hicretin 34. senesinde Said bin As'ın azredilmesinin ardından yeniden Kufe valiliği görevine tayin edildi. Hazreti Osman radiyallahu anh'ın şehit edildiği tarihte bu görevini sürdüren Ebu Musa, Cemel vakası esnasında tarafsız kalmayı tercih ettiği için Hz. Ali radiyallahu anh tarafından yeniden valilikten azledildi. Ebu Musa da Dımaş taraflarında bir köyde inzivaya çekildi. Sıffın savaşı başlamadan önce Hz. Ali'yi destekleyen bazı kimselerin hakaretine uğramasına rağmen Fitne konusunda bizzat Allah Resulünden duyduğu hadisleri rivayet ederek Kufelileri bu savaşta tarafsız kalmaya teşvik etti. İki grup arasında barışın tarafsız hakemlerce gerçekleştirilmesi kararlaştırıldığı zaman Muaviye Amr bin As'ı taraftarlarının ısrarı üzerine Hazreti Ali de Ebu Musa'yı hakem olarak seçti. Hakemler Erzuht'a bir araya geldiklerinde Hazreti Ali ile Muaviye'nin azletilerek halifenin bir şura tarafından seçilmesini kararlaştırdılar. Bu karar önce Ebu Musa tarafından açıklandı. Söz sırası Amr'a gelince, Amr, Hazreti Ali'yi azledip hilafet makamına muaviyeyi tayin ettiğini bildirdi. Ebu Musa bu duruma karşı çıkmışsa da durum değişmemiş ve neticede hakem olayı hilafet meselesini bir çıkmaza götürmüştü. Bu hadiseye çok üzülen Ebu Musa, Siyasi hayattan tamamıyla uzaklaşıp uzlete çekildi. Ebu Musa, Kur'an-ı Kerim'i bizzat Allah Resulünden öğrenerek ezberleyen sayılı sahabilerinden birisiydi. Güzel sesiyle Kur'an okuyuşu herkesi hayran bırakırdı. Bir gece Allah Resulü Ebu Musa'nın Kur'an okuyuşunu dinlemiş, kendisine... Hazreti Davud'unkine benzer bir ses verildiğini söylemişti. Hasan-ı Basri, Basralılara Kur'an ve fıkıh öğreten Ebu Musa'nın halka çok faydalı olduğunu ve Basra'ya ondan daha hayırlı bir kimsenin gelmediğini ifade etmiştir. Zühd ve takvasıyla tanılan Ebu Musa el-Eş'ari radiyallahu anh, uzun yıllar idarecilik yapmasına rağmen dünya malına hiç iltifat etmemişti. Etrafındakilere, Hz. Peygamber zamanında yaşadıkları mütevazı hayattan örnekler vererek, sade yaşamanın güzelliğini anlatırdı. Talebelerini yumuşak kalpli olmaya teşvik eder, Allah korkusundan ağlamayı tavsiye eder, ağlayamıyorsanız ağlamaya gayret edin. Zira cehennem ehli, göz pınarları kuruyana kadar ağlayacak, sonra içinde gemiler yüzecek kadar kanlı yaşlar dökecekler derdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onun hakkında Allah'ım Abdullah bin Kays'ın günahını affeyle ve kıyamet gününde ona en güzel makamı ver diye dua etmişti. İbrahim, Ebu Burde, Ebu Bekir, Musa ve Muhammed adlarında beş oğlu dünyaya gelen Ebu Musa el-Eş'ari radiyallahu anh, hicretin 42. senesinde Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Oğullarından Ebu Bürde'nin torunu Ebu Bürde Bureyd bin Abdullah'ın, Ebu Musa'dan rivayet edilen ve sonraları Müsned-i diye anılan 40 hadislik cüzünün bir nüshası Süleymaniye Kütüphanesi'nde mevcuttur. Salatu selam, alemlerin efendisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e,